bölüm. O canavarları görebiliyordu. Emma bu lafı söylediği anda geride bıraktığımı sandığım bütün korkular tekrar ortaya çıkmıştı. Demek gerçektiler. Gerçektiler ve dedemi öldürmüşlerdi. Gizli kalması gereken bir ayıbı fısıldar gibi ben de görebiliyorum dedim. Gözleri dolan Emma bana sarıldı. Sen de sıra dışı bir özellik olduğunu biliyordum ve bunu son derece büyük bir övgü olarak söylüyorum. Ben kendimi hep tuhaf biri olarak görürdüm. Sıra dışı olduğumu hiç düşünmemiştim. Eğer kimsenin göremediği şeyleri görebiliyorsam, bu durum dedemin öldüğü gece Rick'in neden ormanda hiçbir şey görmediğini açıklıyordu. Neden herkesin delirdiğimi düşündüğü böylece açığa çıkıyordu. Deli değildim. Gaipten gelenleri görmüyordum. Ya da stres tepkisi yaşamıyordum. Bu yaratıklar yakında olduğu zaman yaşadığım panikten dolayı midemin alt üst olması ve onların korkunç görüntüsü benim özel yeteneğimdi. Ya sen hepsini göremiyor musun diye sordum. Sadece gölgelerini görebiliyorum. O yüzden çoğunlukla geceleri hava çıkarlar. Şu anda senin peşine düşmelerini engelleyen nedir diye sorduğum anda durumu toparladım. Yani hepimizin peşine demek istiyorum. Emma ciddileşti. Bizim yerimizi bilmiyorlar. Hem o hem de döngülerin içine giremiyorlar. O yüzden bu odada güvendeyiz ama burayı terk edemeyiz. Ama Victor gitmiş. Üzüntüyle başını salladı. Burada çıldıracağını söylemişti. Daha fazla dayanamıyormuş. Zavallı Brovin. Benim evim de gitti ama en azından boş tarafından öldürülmedi. Ona bakmak için kendimi zorladım. Sana söyleyeceklerim için gerçekten üzgünüm. Ne? Yok <gülüyor> Yo, olamaz. Vahşi hayvanların işi olduğu konusunda beni ikna ettiler. Ama söylediğin doğruysa dedemi de onlar öldürdü. Öyle birini ilk ve son kez onun öldüğü gece gördüm. Dizlerini göğsüne çekip gözlerini yumdu. Bir kolumla ona sarılınca o da başını başıma yasladı. Sonunda onu bulacaklarını biliyordum diye fısıldadı. Bana Amerika'da güvende olacağını söz vermişti. Kendini orada koruyacaktı. Ama aslında hiçbirimiz güvende değiliz. Ay alçalıp su boynumuza yükselene kadar geminin enkazı üzerinde oturup konuştuk. Emma artık titremeye başlamıştı. Bunun üzerine el ele tutuşup kana kadar yürüdük. Kıyıya doğru kürek çekerken bize seslenildiğini işittik. Bir kayalığın ardına döndüğümüz zaman kıyıda bize el sallayan Hakla Fiona'yı gördük. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu uzaktan bile anlaşılıyordu. Kanoyu şamandıraya bağlayıp onların yanına koştuk. Soluk soluğa kalan hagın etrafında arılar heyecanla uçuşuyordu. Bir şey oldu. Hemen bizimle gelmeniz lazım. Konuşarak kaybedecek vakit yoktu. Emma giysilerini Mayıs'ın üstüne geçirirken ben de her yerine kum bulaşmış pantolonumu giydim. Hak kuşku içinde bana baktı. O olmaz. Bu iş ciddi. Hayır Hak, kuşaklıymış. O bizden biri. Hak şaşkınlıkla önce ona, sonra bana baka kaldı. Ona söyledin mi? Söylemek zorundaydım. Zaten o kendi kendini anlamıştı. Bir an afallayan Hak sonunda bana yaklaşıp içtenlikle elimi sıktı. Öyleyse aileye hoş geldin. Ne diyeceğimi bilemediğimden sadece sağ ol demekle yetindim. Eve doğru koşarken Hak arada bir bize bilgi kırıntıları veriyordu. Soluklanmak için ormanda durduğumuzda durumu biraz daha ayrıntılı anlattı. Kuşun Yimbrin arkadaşlarından biri geldi. Bir saat önce kuş kılığında gelip Deli gibi bağırarak herkesi yataktan kaldırdı. Biz daha ne olduğunu anlayamadan ölü gibi bayıldı. Hak ellerini avuştururken çok berbat görünüyordu. Çok kötü bir şey olduğunu biliyorum. Emma umarım yanılıyorsundur dedi. Biraz soluklanınca koşmaya devam ettik. Çocuklar buruş buruş pijamalarıyla ile koridorda, oturma odasının kapalı kapısının hemen önünde gaz lambasının etrafında toplanmışlar. Neler olup bittiği hakkında fikir üretiyorlardı. Claire, belki zaman döngüsünü yeniden başlatmayı unutmuşlardır dedi. Bahse girerim boş ruhlardır dedi Eno. Ayakkabılarına varana değin hepsini yemişlerdir. Claire ve Olive ağlamaya başlayarak minik elleriyle yüzlerini kabadılar. Horus yanlarına diz çöküp yatıştırıcı bir ses tonuyla konuştu. Durun durun Eno sizi korkutmasın. Boş ruhların en çok gençleri sevdiğini herkes biliyor. O yüzden Bayan Peregrine'ın arkadaşının kaçmasına göz yumdular. Tadı bayat kahve gibidir. Olive parmaklarının arasından ona baktı. Küçüklerin tadı neye benzer? Horus sakin bir ses tonuyla "Yaban mersin" diye cevap verince kızlar yine ağlamaya başladı. Hak, "Rahat bırak onları" diye bağırdığı sırada üstüne doğru bir arı kümesi saldıran Horus Bağırarak koridordan uzaklaştı. Bayan Prager'in oturma odasından ''Neler oluyor orada?'' diye seslendi. ''Bay Episton mu bağırıyor öyle? Bayan Bloom'la Bay Portmuth nerede?'' Korkuyla sinen Emma endişeyle Haga baktı. ''Biliyor mu?'' ''Senin gittiğini fark edince neredeyse aklını oynatıyordu. Yaratıkların veya bir delinin seni kaçırdığından korktu. Afedersin hem, ona söylemek zorundaydım. Emma başını iki yana sallasa da içeri girip olacaklara katlanmaktan başka çaremiz yoktu. Fiona bize şans diler gibi hafifçe selamladıktan sonra kapıyı açtık. Oturma odasındaki tek ışık kaynağı olan şöminenin ateşi duvarda titreyen gölgeler yaratmıştı. Üstünde battaniye sarılmış yaşlı bir kadın, bilinci yarı açık bir vaziyette sandalyede titrerken, Brovin endişeli bir hale başını bekliyordu. Sedire oturan bayan Preggen ise, Kadına kaşık kaşık koyu renkli bir sıvı içiriyordu. Kadının yüzünü gören Emma Dona kalmıştı. Aman tanrım diye fısıldadı. Bu bayan Avoket. O zaman bayan Piregrin'in bana gösterdiği genç kızlık fotoğrafından bu kadını hayal meyal hatırladım. O fotoğrafta gayet dinç görünen bayan Avoket şimdi çok kırılgan ve zayıf bir haldeydi. Bayan Piregrin küçük gümüş bir şişeyi kadının ağzına dayadı. Bunun üzerine yaşlı Yimbrin bir an canlanır gibi olup parlayan gözleriyle oturduğu yerde doğruldu. Ne var ki çok geçmeden bakışları yine donuklaştı ve sırtı çöktü. Bayan Pregrin Brovin'le Bayan Brutley diye hitap etti. Gidip Bayan Avoket'e kanepeyi hazırlayın. Sonra bir şişe koka şarabıyla bir şişe birendi daha getirin. Brovin kapıya doğru yürürken ciddi bir ifadeyle başını iki yana salladı. O çıkınca Bayan Peregrin bize dönüp kısık sesle konuştu. Bayan Bloom, beni son derece hayal kırıklığına uğrattınız. Hele gece yarısı gizlice kaçmanız affedilir gibi değil. Özür dilerim bayan, fakat kötü bir şey olacağını nereden bilebilirdim? Sizi cezalandırmam gerekir. Yine de mevcut koşullar altında bununla kaybedecek vaktim yok. Elini kaldırıp akıl hocasının ak saçlarını düzeltti. Çok tehlikeli bir olay meydana gelmeseydi, Bayan Ovaket evlatlarını bırakıp asla buraya gelmezdi. Gürül gürül yanan ateş alnımda boncuk boncuk terler birikmesine yol açtığı halde, Bayan Ovaket sandalyede titriyordu. Yoksa ölmek üzere miydi? Dedemle benim aramda gerçekleşen trajik sahne, bu kez Bayan Priglin'le hocası arasında mı gerçekleşecekti? Geçmiş bir kez daha gözümde canlandı. Ben dehşet ve şaşkınlık içinde dedemin beline sarılmışken, gerek o, gerek kendim hakkında gerçek konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Şimdi meydana gelen olayın benim başıma gelene hiç benzemediğine karar verdim. Bayan Priglin kim olduğunu hep bilmişti. Konuyu açmak için uygunsuz bir zaman gözükse de kızgın olduğumdan kendimi tutamadım. Bayan Priglin diye söze başlayınca bana baktı. Bana ne zaman söyleyecektiniz? Neyi diye sormak üzereyken bakışları Emma'ya kayınca cevabı onun yüzünden okuduğu anlaşılıyordu. Bir an çok öfkelenir gibi olsa da benim kızgınlığımı görünce yatıştı. Kısa zamanda evladım. Lütfen anla. İlk görüşmemizde bütün gerçeği yüzüne vursam korkunç bir şoka girerdin. Nasıl davranacağını bilemiyordum. Kaçıp hiç dönmeyebilirdin. O riski göze alamadım. Böylece beni yemeklerle, eğlenceyle, kızlarla baştan çıkarırken bütün kötü olayları sır gibi saklamaya mı karar verdiniz? Emma yutkundu. Baştan çıkarmak mı? Ah, lütfen beni öyle biri olarak görme Jacob. Buna dayanamam. Bayan Pregrin korkarım ki bizim hakkımıza çok yanlış bir kanıya sahipsin dedi. Seni baştan çıkarma konusuna gelince burada gördüklerin bizim günlük yaşamamızdır. Hiçbir kandırmaca yok. Sadece bazı gerçekleri sakladım. Öyleyse ben de size bir gerçek söyleyeyim. O yaratıklardan biri dedemi öldürdü. Bayan Piregrin bir an gözlerini ateşe dikerek dona kaldı. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Bir tanesini gözlerimle gördüm. Etrafımdakilere söylediğimde beni delirdiğime inandırmak için uğraştılar. Ama ne ben deliydim ne büyük babam bütün hayatı boyunca bana gerçeği söylemişti ama ben ona inanmamıştım. Bütün benliğim utanç kaplamıştı. İnansaydım belki bugün hala hayatta olurdu. Bayan Pilgrim ayakta sallandığımı görünce beni Bayan Owaket'in karşısındaki sandalyeye oturttu. Ben oturunca Emma diz çöktü. Elif herhalde senin sıra dışı olduğunu biliyordu. Sana söylememesinin mutlaka bir nedeni vardır. Gerçekten biliyordu diye konuştu Bayan Peregrin. Nitekim bir mektubunda bundan bahsetmişti. İyi ama ben bunu anlamıyorum. Hepsi doğruysa, yani anlattığı öyküler ve benim kendisi gibi olduğumu biliyorsa ömrünün son anına kadar neden sıra olarak sakladı? Bayan Peregrin, Bayan Avuket'in ağzına bir kaşık daha brandi verdi. Bunun üzerine kadın inleyip biraz doğrulduktan sonra Tekrar sandalyeye gömüldü. Aklıma gelen tek olasılık seni korumak istemesidir. Bizim hayatımız her an çile ve yoksunlukla dolu olabilir. Bu durum Eyüp için iki misli geçerliydi. Çünkü bir Yahudi için çok ters bir zamanda doğmuştu. İki kez soykırımla karşı karşıya kaldı. Birincisi Nazilerin Yahudilere yaptığı ikincisi boş ruhların sıra dışılara yaptığıydı. Kendi halkı yani hem Yahudiler hem de sıra dışılar katledilirken burada saklanma düşüncesi ona büyük ıstırap veriyordu. Bana canavarlarla savaşmaya gittiğini söylerdi. Gerçekten savaş dedi Emma. Bayan Prager'in savaş nazilerin egemenliğine son verdi ama boş ruhlar her zamankinden daha güçlü hale geldi diye devam etti. O yüzden birçok sıra dışı insan gibi biz de saklanmaya devam ettik. Ama büyük baban cepheden farklı bir insan olarak döndü. Artık bir savaşçı olmuştu. Kendisine döngünün dışında bir yaşam kurmaya kararlıydı. Saklanmayı kabul etmiyordu. Ona Amerika'ya gitmemesi için yalvardım dedi Emma. Hepimiz yalvardık. Neden Amerika'yı tercih etti? Bayan Pireglin o zaman orada fazla boş ruh yoktu diye cevap verdi. Savaştan sonra sıra dışı insanlar... Amerika'ya küçük bir göç dalgası yarattı. Bir süre, tıpkı büyük baban gibi birçoğu sıradan bir hayat yaşama imkanı buldu. Sıradan bir insan olmak, sıradan bir hayat sürmek onun en büyük arzusuydu. Bundan mektuplarında sık sık bahsediyordu. Eminim ki o yüzden gerçeği senden uzun süre sakladı. Kendisinin asla sahip olamadığı bir şey senin sahip olmanı istiyordu. Sıradan olmayı dedim. Bayan Pilgrim başını sağladı, Ama sıra dışılıktan hiç kurtulamadı. Onun eşsiz yeteneği, savaş sırasında edindiği canavar avcılığı gibi bir hünerle birleşince çok değerli hale geldi. Sık sık göreve çağrılıp, baş belası olan boş ruh sürülerinin kökünü kazımaya yardım etmesi istendi. Bu istekleri pek geri çeviremeyecek bir karaktere sahipti. Portmuk dedemin çıktığı uzun av seyahatlerini hatırladım. Ailemde bu seyahatlerden birisi sırasında çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Gel gelelim neredeyse hep yalnız gezdiği için resmi kimin çektiği ya da ne zaman çekildiğini bilmiyordum. Fakat küçük bir çocukken bu resmi çok komik bulurdum. Zira dedem takım elbise giymişti. Kim av seyahatine takım elbiseyle çıkar? Şimdi cevabı biliyordum. Hayvanlardan daha tehlikeli yaratıkları öldüren biri. Dedem hakkında edindiğim yeni bu bilgiden çok etkilenmiştim. Demek paranoyak bir silah delisi, ağzı sıkı bir zampara ya da ailesi ona ihtiyaç duyduğunda ortalıkta olmayan biri değil, yaşamını başkaları için tehlikeye atan bir şövalyeydi. Hayatı arabalarda ve ucuz motellerde geçiyor, ölümcül gölgeleri sessizce takip ediyor, epey mermi harcamış bir halde eve döndüğünde vücudundaki çürükleri açıklayamıyor, ...ve gördüğü kabusları anlatamıyordu. Onca fedakarlığına karşın... ...sevdiği insanlar onu hor görüp kuşkulanıyordu. Sanırım bu nedenle Emma ve Bayan Pregrin'e... ...onca mektubu yazmıştı. Ne de olsa ikisi onu anlıyordu. Bu bir sürahi dolusu koko şarabı... ...ve küçük bir şişe brandi ile döndü. Bayan Pregrin onu gönderip... ...içkileri bir çay fincanın içinde karıştırmaya başladı. Ardından... Bayan Ovaket'in mavi damarları belirgin yanaklarına birkaç kez hafifçe vurdu. Esmeralda, Esmeralda, hadi biraz doğrulda şu hazırladığım iksiri iç. Bayan Ovaket inleyerek karşılık verince bayan Piregül'ün fincanı onun ağzına dayadı. Yaşlı kadın birkaç yudum içince aksırık öksürmeye başladı. Buna rağmen mor görünümlü sıvının büyük kısmı boğazına aşağı inmişti. Bir an tekrar arkaya yaslanıp kendinden geçecekmiş gibi baka kaldı. Fakat biraz sonra oturduğu yerde doğruldu ve yüzü canlandı. Aman tanrım diye kuru bir sesle konuştu. Uyukladın mı yoksa? Ne yakışıksız bir durum. Ansızın ortaya çıkmışız gibi şaşkınlıkla bize baktı. Alma sen misin? Bayan Peregrin yaşlı kadının kemikli ellerini oluşturdu. Esmeralda. Gecenin bu vaktinde bizi görmek için çok uzun yoldan geldin. Korkarım ki hepimizi çok telaşlandırdın. Öyle mi? Bayan o vakit gözlerini kısık kaşlarını çattı. Gözlerini alevlerin gölgesini titreştirdiği karşı duvara dikmiş gibiydi. Derken yüzünde endişe dolu bir ifade belirdi. Evet, sizi uyarmaya geldim Alma. Uyanık olmanız gerekiyor. Benim gibi gafil avlanmamalısınız. Bayan Piregrin kadının ellerini ovuşturmayı bıraktı. Kim tarafından? Ancak yaratıklar olabilir. Gece konsey üyesi kılığına girmiş bir çift geldi. Tabii erkek konsey üyesi olmaz ama uykus sersemi evlatlarımı kandırıp oyaladılar. Bu sırada yaratıklar onları bağlayıp sürükleyerek götürdüler. Bayan Piregrin yutkundu. Aman Esmeralda. Bayan Bunting ile ben onları acı dolu feryatlarına uyandık. Fakat bizi evin içine kıstırmışlardı. Kapıları zorlayıp açmamız biraz zaman aldı. Sonunda açmayı başarıp yaratıkların pis kokusunun döngünün dışına kadar takip ettik. Öbür tarafta bekleyen bir gölge canavarlar sürüsü vardı. Uluyarak üstümüze çullandılar. Bir anda gözyaşlarına boğularak konuşamaz oldu. ''Ya çocuklar?'' Bayan Ovaket başını iki yana salladı. Gözlerindeki bütün yaşam pırıltısı sönmüştü. Çocuklar yemden ibaretti. Emma elimi tutup sıkarken, Bayan Pireglin'in yanaklarının alevlerin ışında parladığını fark ettim. Asıl istedikleri Bayan Punting ve bendim. Ben kaçmaya başardım ama Bayan Punting o kadar talihli değildi. Öldürdüler mi? Hayır, kaçtıydılar. Tıpkı 15 gün önce döngüler istila eden Bayan Viren ve Bayan Trikubur gibi. Alma. Yiyen birileri ele geçiriyorlar. Bu koordine edilmiş bir çaba. Ne amaçla yaptıklarını düşünmeye çalıştıkça tüylerim diken diken oluyor. Bayan Piriglün usulca o halde bize de saldıracaklardır dedi. Eğer sizi bulabilirlerse diye karşılık verdi bayan Avaket. Siz burada herkesten daha iyi gizleniyorsunuz ama hazır olmalısınız alma. Bayan Piriglün başını salladı. Bayan Ovaket kucağında kanadı kırık bir kuş gibi titreyen ellerine çaresizce baktı. Sesi de titriyordu. Ah zavallı çocuklarım, onlar için dua et. Şimdi hepsi yalnız. Başını yana dönüp ağlamaya başladı. Bayan Priglin battaniyeyi yaşlı kadının omuzlarına çekip yanından kalktı. Bayan Ovaket'i acısıyla baş bırakıp biz de arkasından çıktık. Dışarı çıktığımızda bütün çocukların oturma odasının kapısının önüne toplaşmış olduğunu gördük. Bayan Ovaket'in söylediklerinin tümünü olmasa da yeterince bir kısmını duydukları yüzlerindeki endişeden belliydi. Claire at dudağı titreyerek, zavallı Bayan Ovaket diye inledi. Bayan Ovaket'in çocuklarına çok yazık dedi Olive. Şimdi bizim peşimize mi düşecekler bayan diye sordu Horace. Bilard, silah lazım bize diye bağırdı. Eno, savaş baltaları dedi. Hak, bombalar diye ekledi. Bayan Pickering, kesin şunu diye bağırarak susmaları için ellerini kaldırdı. Hepimiz sakin olmalıyız. Evet, bayan Ovaket'in başına gelenler trajik. Hem de çok trajik ama o trajedinin burada tekrarlanması gerekmiyor. Yine de dikkatli olmalıyız. Bu andan itibaren evin dışına sadece benim iznimle ve çiftler halinde çıkılacak. Tanımadığınız birini görürseniz, sıra dışı gibi görünse bile hemen bana haber verin. Sabahleyin bunları ve diğer önlemleri konuşacağız. O zamana kadar herkes yatağa. Şimdi toplantı yapmak için uygun bir saat değil. Ama bayan diye söze başlayacak oldu Eno. Yatağa dedim. Çocuklar odalarına seyrettiler. Size gelince Bay Portmont, tek başına gitmeniz konusunda içim hiç rahat değil. Sanırım en azından ortalık biraz yatışana kadar burada kalsanız daha iyi olacak. Durup dururken ortadan kaybolursam babam aklını oynatır. Kaşlarını çatıp düşündü. O halde en azından geceyi burada geçirmelisiniz. Bu konuda ısrar ediyorum. Kalırım ama dedemi öldüren canavarlar hakkında bildiğiniz her şeyi anlatmanız şartıyla. Başını bana doğru çevirip söylediğimden hoşlanmış gibi bana dikkatle baktı. Peki Ahabay Portman. Bu konuyu bilme hakkınızı tartışmayacağım. Geceyi şu divanda geçirmeyi hazırlanın. Birazdan bu meseleyi konuşacağız. Hemen konuşalım. Gerçeği öğrenmek için on yıldır bekliyordum. Bir dakika daha beklemeye tahammülüm kalmamıştı. Lütfen. Delikanlı. Bazen takdir edilecek kadar bildiğini okumak ve dayanılmaz derecede inatçı olmak arasında pamuk ipliğine bağlı bir köprü kuruyorsun. Emma'ya dönerek Bayan Bulum, kokoshara bu şişesini getirir misiniz diye rica etti. Anlaşılan bu gece bana uyku yok. Uyanık kalmak için benim de içmem gerekecek. Çalışma odası gecenin geç saatinde konuşmak için çocukların yatak odalarına çok yakındı. O nedenle müdüreyle birlikte Ormanın hemen yanındaki küçük seraya gittik. Sarmaşık gülleri arasında ortamıza bir gaz lambası koyup boş saksıları ters çevirerek oturduk. Şafak henüz sökmediğinden camların arkası kapkaranlıktı. Bayan Priglin cebinden piposunu çıkardı ve eğilip lambada yaktı. Düşünceli bir hâlde piposundan birkaç nefes çekip havaya mavi duman öbeklere savurduktan sonra konuşmaya başladı. Antik çağlarda insanlar bizi tanrılarla karıştırırdı. Oysa biz sıra dışılar, tıpkı sıradan insanlar gibi ölümlüyüz. Zaman döngüleri kaçınılmaz sonu ancak geciktirebilir. Bizim bunları kullanmamızın bedeli ise ağırdır. Sürmekte olan zamandan geri dönüşü olmayan bir şekilde koparız. Bildiğin gibi uzun zaman boyunca döngüde yaşayanlar şimdiki zamanı adım attıkları anda yaşlanıp ölürler. Çok eski zamandan beri düzen bu şekilde işliyor. Piposundan bir nefes daha çekip devam etti. Bundan bir süre önce, geçen yüzyılın başlarında halkımız arasında ayrılıkçı bir hizip ortaya çıktı. Bunlar tehlikeli fikirlere sahip ve durumundan hoşnut olmayan bir grup sıradışıydı. Kullanan kişiye bir tür ölümsüzlük getirecek şekilde zaman döngülerinin işlevini tersine çevirecek bir yöntem keşfettiklerine inanıyorlardı. Böylece yaşlanmayı sadece durdurmakla kalmayıp tersine çevireceklerdi. Döngülerin içine hapsolmadan dışarıda ebedi gençliğin keyfini sürmekten, başlarına bir şey gelmeden geçmişten geleceğe gidip gelmekten, böylesi cüretkarlığı engelleyen olumsuz etkilerin hiçbirini yaşamayacaklarından bahsediyorlardı. Bir başka deyişle ölümün tutsağı olmadan zamanı hükmedeceklerdi. Her şeye hükmeden ampirik yasaların renkli anlamına gelen bu delice fikirleri tamamen zırvaydı. Derken bir soluk koyuverdi. Ardından biraz durup dinlendi. Her neyse. Teknik olarak zeki ama sağduyudan yoksun iki kardeşim bu fikre kendilerini kaptırmıştı. Hatta bunu gerçeğe dönüştürmek için benden yardım istemek küstahlığını bile gösterdiler. Kendimizi tanrıya dönüştürmekten bahsediyorsunuz dedim. Bunu yapmak mümkün değil. Olsa bile yapmamak gerek dedim. Fakat bu fikirden caymadılar. Bayan Ovaket tarafından eğitilen yan Yambirinler oldukları için bizim eşsiz sanatımız hakkında birçok sıra dışı erkeğe göre daha çok şey biliyorlardı. Maalesef bildikleri tehlikeli olacak kadar fazlaydı. Konseyin uyarılarına hatta tehditlerine rağmen iki kardeşim ve bu asi hizbin birkaç üyesi 1908 yazında o menfur deneylerini yürütmek için Sibirya tundurasına gittiler. İçlerine bize ihanet eden çok güçlü birkaç tane Yimbri'nde vardı. Deney yeri olarak asıllardır kullanılmayan isimsiz eski bir döngü seçtiler. Bir hafta içinde doğal oyun olmayacağını görüp köz kös geri dönmelerini bekliyorduk. Ne var ki başlarına gelen bela çok daha dramatikti. Felaket gibi bir patlama olmuş... Ve şiddetinden ta Azor adalarına kadar bütün pencereler zangırdamıştı. 500 kilometrelik bir alanda yaşayan herkes dünyanın sonunun geldiğini sanmıştı. Bütün dünyayı sarsan o iğrenç patlamanın toplu halde haykırdıkları son bir feryat olduğunu ve hepsinin öldüğünü düşünmüştük. Ama hepsi kurtuldular diye tahmin yürüttüm. Bir bakıma öyle denebilir. Kimisi hayatlarının ondan sonraki aşamasına ömür boyu lanetlenme diyebilir. Birkaç hafta geçmeden sıra dışı insanlara karşı, senin gibi sıra dışılar haricinde, kimsenin gölgelerinden başka bir şey görmediği korkunç yaratıklar tarafından bir takım saldırılar başladı. Bu bizim boş ruhlarla ilk çatışmamızdı. Aradan bir süre geçince bu duyarga mideli menfur yaratıkların aslında bizim asi kardeşlerimiz olduğunu anladık. Deney sonucu oluşan, dumanları tüten kraterden sürünerek çıkmışlardı. Birer tanrı olmak yerine kendilerini şeytana dönüştürmüşlerdi. Nerede hata yapmışlar? Bu hala bir tartışma konusu. Bir teoriye göre yaşlanma sürecinin daha ruhların bile yaratılmadığı bir zamana doğru geriye çevirmişlerdi. Bu nedenle onlara boş ruh diyoruz. Çünkü yürekleri ve ruhları boş. Son derece ironik ve acımasız bir sapma sonucu aradıkları ölümsüzlüğe kavuştular. Boş ruhların binlerce yıl yaşayabileceği tahmin ediliyor. Fakat hiç bitmeyen bir fiziki işkence çekiyorlar. Son derece aşağılık koşullarda varlık sürdürüyorlar. Başıboş hayvanları yiyip tercih edilmiş bir halde yaşıyorlar. Üstelik eski akrabalarının etine karşı doymak bilmez bir açlık çekiyorlar. Çünkü bizim kanımız... Onların tek kurtuluş umudu. Bir boş ruh yeterince sıra dışı kişiyle beslendiği zaman bir yaratık haline geliyor. Yine o kelime dedim. Emma ile ilk karşılaştığımda beni öyle biri olmakla suçlamıştı. Seni daha baştan fark etmesem ben de öyle düşünebilirdim. Nedir onlar? Eğer boş ruhların cehennemde yaşadığını düşünürsek, ki kesinlikle öyle... O zaman yaratık olmayı Araf'ta yaşamaya benzetebiliriz. Yaratıklar neredeyse sıradan insanlar gibidir. Sıra dışı yetenekleri yoktur. Fakat insan sanıldıkları için boşruh kardeşlerini kardeşlerine hizmet ederek yaşarlar. İzcilik ve casusluk yapıp onlara et temin ederler. Bu lanetliler hiyerarşisi bir gün bütün boşlukları ruhları ve bütün sıra dışıları birer cesede çevirmeyi hedefliyor. Peki onları engelleyen ne? Bir zamanlar sıra dışı olduklarına göre sizin gizlendiğiniz bütün yerleri bilmiyorlar mı? Çok şükür ki eski yaşamlarına ait bir şey hatırlamadıkları anlaşılıyor. Ve yaratıklar boş ruhlar kadar güçlü veya korkutucu olmadıkları halde en az onlar kadar tehlikeliler. Boş ruhların aksine sadece içgüdüyle karar vermiyorlar ve sık sık halkın içine karışabiliyorlar. Onları sıradan halktan ayırmak güç olsa da belli bir takım göstergeler var. Örneğin gözleri. Garip ama yaratıkların göz bebeği yok. Birden tüylerim diken diken oldu. Dedemin öldürüldüğü gece uzamış çimleri sulayan beyaz gözlü komşusu aklıma gelmişti. Galiba öyle birini gördüm. Onu kör bir ihtiyar zannetmiştim. Öyleyse onları birçoğumuzdan daha iyi fark ediyorsun.'' Yaratıklar fark edilmeden dolaşmakta ustadır. Toplumun içinde görünmez kişilikler edinirler. Trendeki gri takım elbiseli adam, bozuk para dilenen yoksul, kalabalığın içinde gördüğün yüzler birer yaratık olabilir. Bir kısmı daha fazla insana temas edebilmek ya da onlara karşı daha güçlü bir konuda olmak için hekim, politikacı, rahip olmayı bile göze alabilir. Böylece Abe örneğinde olduğu gibi Sıradan insanlar arasında saklanan sıra dışıları daha kolay keşfedebilirler. Bayan Pregri'nin evden getirdiği fotoğraf albümünü alıp sayfaları çevirmeye başladı. Bu fotoğrafları çoğaltıp bir tür aranan insanların afişleri gibi her taraftaki sıra dışılara dağıttık. İşte bak! Yapma bir renk giyinin üstüne binmiş iki kızı gösterdi. Ürpertici görünümlü, gözleri boş bir Noel Baba, geyin boynuzları arasından bakıyordu. Bu yaratık bir Noel sırasında Amerika'daki bir mağazada çalışırken keşfedildi. Çok kısa bir zaman içinde çok sayıda çocukla temas etme imkanına sahipti. Onlara dokunuyor, sorguluyor ve sıra dışı özellikleri olup olmadığını araştırıyordu. Sayfayı çevirince karşımıza sadist görünümlü bir diş hekiminin fotoğrafı çıktı. Bu yaratık bir çene cerrahı olarak çalışıyordu. Poz verdiği kafatasının sıra dışı kurbanlarından birine ait olduğunu duysam şaşırmazdım. Sayfayı çevirince bu kez tepesinde beliren bir gölge karşısına korkudan yere çökmüş bir kız çocuğuyla karşılaştık. Bu kız Mercy. 30 yıl önce bir köyde sıradan bir aileyle yaşamak için bizi terk etti. Kalması için yalvardım ama dinlemedi. Çok geçmeden okul servisini beklediği sırada bir yaratık onu kaçırdı. Olay yerinde bulunan fotoğraf makinasının içinden bu fotoğraf çıktı. Kim çekmiş? Yaratığın kendisi. Dramatik eylemler yapmaktan hoşlanırlar. Ve her zaman geride böyle alayeden eden bir hatıra bırakırlar. Fotoğraflara baktıkça tanıdık bir dehşet duygusu içimi kapladı. Daha fazla bakamayacağımı anlayarak albümü kapadım. Bayan Priglin, bütün bunları anlattım. Çünkü bilmek senin doğuştan gelen hakkın dedi. Fakat tek sebep bu değil. Senden yardım istiyorum. İçimizde kuşku uyandırmadan döngünün dışına çıkabilecek tek kişi sensin. Bizimle olduğun ve ileriye gidip gelmekte ısrar ettiğim müddetçe adaya yeni gelenleri gözleyip bana haber vermen lazım. Aklıma babamın moralini bozan kuş gözlemcisi gelince, ''Önceki gün birini gördüm.'' dedim. ''Gözlerini gördün mü?'' Pek sayılmaz, hava karanlıktı ve yüzünü kısma saklayan büyük bir şapka takmıştı. Bayan Priglin kaşlarını çatarak tırnaklarını ısırdı. Ne oldu, sizce onlardan biri olabilir mi? Gözlerini görmeden emin olamayız ama adaya kadar takip edilme olasılığın beni çok endişelendiriyor. Ne demek istiyorsunuz, bir yaratık tarafından mı? Belki büyük babanın öldüğü gece gördüğünü söylediğin adamın ta kendisidir. Sana neden zarar vermediklerini açıklar bu. Bu şekilde onları daha zengin bir ödüle, yani buraya getirmiş olabilirsin. Büyük babanın bildiklerine göre senden haberdar olduklarına da emin olabilirsin. Beni öldürmek için ellerine geçen onca fırsatı düşündüm. Portman dedemin ölümünden sonraki haftalar boyunca onları hep yakında hissetmiştim. Acaba beni izliyorlar mıydı? Yapmamı istedikleri şeyi yapıp buraya gelmemi mi bekliyorlardı? Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemez halde başımı dizlerime koydum. Herhalde bana bir yudum şarap vermezsiniz dedim. Kesinlikle hayır. Birdenbire göğsümde bir ağrı hissettim. Güvende olabileceğim bir yer var mı? Bayan Piregül'ün omzuma dokundu. Burada güvendesin. Hem istediğin kadar bizimle kalabilirsin. Konuşmaya çalışsam da kekelemekten öteye gidemedim. A ama ben, ailem, onlar seni sevebilir ama asla anlayamazlar diye fısıldadı. Kasabaya döndüğümde güneş sokaklarda ilk uzun gölgeleri oluşturmaya henüz başlamıştı. Bütün gece boyunca içenler gönülsüzce eve dönerken, lamba direklerinin etrafına dolanıp duruyordu. Kocaman kara çizmelerini ayaklarına geçirmiş balıkçılarsa ayık adımlarla limana yürüyordu. Babam derin uykusundan henüz yanmış, kalkmak üzereydi. O yataktan çıkarken ben usulca yatağın içine girip kapımı açmadan birkaç saniye önce yorganı kumlu giysilerimin üstüne çekmeyi başardım. ''İyi misin?'' İnleyerek yüzümü duvara doğru dönünce dışarı çıktı. Öğleden sonra uyandığımda ortak kullandığımız odadaki masada sevinli bir not ve bir kutu grip ilacı buldum. Güldüm ve ona yalan söylediğim için bir an kendimi suçlu hissettim. Ardından onu merak etmeye başladım. Deniz kıyısındaki burunda dürbünü ve küçük defteriyle dolanırken muhtemelen koyun katili bir deli onun yakınında geziniyordu. Gözlerimi avuşturarak üstüme bir yağmurluk giydim. Köyün etrafında bir tur attıktan sonra Babamı veya o tuhaf ornitoloğu bulmayı ve gözlerine iyice bakmayı umarak yakındaki kayılıklarda kıyıları dolaştım. Fakat ikisini de bulamadım. Sonunda vazgeçip rahip diline döndüğümde hava kararmak üzereydi. Babam barda müdavimlerle oturmuş bira içiyordu. Etrafındaki boş şişelere bakılırsa epeydir buradaydı. Yanına oturup sakallı kuşçuğu görüp görmediğini sordum. Görmediğini söyledi. Şayet görürsen benim hatırım için ondan uzak dur olur mu? Garip garip bana baktı. Neden? Ondan hoşlanmıyorum nedense. Ya delinin biri ise, ya o koyunları o öldürdüyse. Bu acayip düşünceler nereden geliyor aklına? Onu anlatmak, her şeyi açıklamak istedim. Karşılığında beni anladığını söylemesini ve adam gibi bir baba nasihatı vermesini diledim. O anda her şeyin biz buraya gelmeden önceki haline dönmesini istedim. Bayan Piregü'nün o mektubu bulmasından önceki günlere, zengin mahallesinde ruhsal bulanım geçirerek yaşayan normal çocuk olduğum günlere dönmek istedim. Buna karşılık bir süre babamın yanında hiçbir şey konuşmadan oturmakla yetindim. Aradan sadece dört hafta geçtiği halde, akıl almayacak kadar uzak bir geçmişte kalmış gibi hissettiğim o günlerde, hayatımın nasıl olduğunu hatırlamaya çalıştım ama beceremedim. Sonunda konuşacağımız hiçbir konu olmadığından izin isteyip yalnız kalmak için üst kata çıktım.